Yaşça zamandan bir sene büyük, cezirenin muhti aşiretinden Fakirullah Mollazade ismindeki bir talebesi Mardin'in Musaybin kazasına gelmiş. Vaizlik ve müftülük vazifelerinde 60 sene kadar hizmet etmiştir. Bu zatı ziyaret ettiğimiz zaman 1969 yaz aylarıydı. Kızıltepe'li Halil Bahadır ile birlikte evine gittik. Uzun, bembeyaz sakallı, 96 yaşında bir nur topu gibi yatağında uzanmış idi. Şuuru ve muhakemesi saat gibiydi. Kendimizi tanıtarak Bediüzzaman ile olan hatıralarını dinlemek için geldiğimizi söyleyince ''Evet'' dedi. ''Ben Molla Said-i Müşhur'un çok kerametlerini gördüm. Fakat üzerinden çok uzun zaman geçtiği için teferruatını unutmuşum ve devam ederek Ben de o zamanlar Cezire'de talebe idim. Tahsil yapıyordum. Münazara için giden alimlerin içine ben de katıldım. Bediüzzaman alimleri ilzam ettikten sonra ben kendisinden ayrılamadım. Yedi ay kadar beraber gezdim. Bana ara sıra ders verirdi. Beni çok severdi. Çok latife ederdi. Bir gün bir latife esnasında bana dedi ki "Saat Salo, yüzlük adam. Sen yüz sene yaşayacaksın. Ben de Urfa'da vefat edeceğim. Fakat benim kabrimi açıp beni oradan çıkarıp götürecekler. Daha buna benzer çok açıl Kerametlerini gördüm, çok. Bana sık sık Kürtçe, Nemiro, Satsalo diye takılırdı. Yani ölmez adam, yüzlük adam. Fakirullah zade bu hatırasını anlattıktan sonra dedi ki, Ben seydanın bu sözlerini ve kerametlerini geçen yetmiş senelik uzun yıllar içinde unutmuştum. Urfa'da vefat edeceği son gelişini duyunca hemen gidip ziyaret etmeye niyetlendim. Fakat eyvah! ikinci gün vefat haberini aldım. O 70 sene evvel söylediği kârametkâr ihbarını takattır ile doğruluğunu tasdik ettim. Benim için söylediği sözlerini de şimdi düşünüyorum. Şu anda 95 küsur yaşındayım. Ecelimi bekliyorum demişlerdi. Merhum Mollazade Efendi bu hatırasını bize söylediği gibi Ceylan Pınarlı Molla Sabiri ve o zaman devlet su işlerinde çalışan mühendis İsmet ve Hasan Sarıkamış gibi birçok insanlara da anlatmıştır. Allah rahmet eylesin. Mollazade Fakirullah gerçekten tam 100 senesini doldurduktan sonra 1973 senesinde Musaybin'de barbekaya irtihal etti bölge halkı bunu bilir abdül kadir